1697, numaralı konu, Hz. Peygamberin Yecüc ve Mecüc ile yerin batması hakkındaki hutbesi, evet, Allah'ın Resulü Akrebin ısırmasından ötürü başını sıkıca bağlayarak, siz düşman yoktur diyorsunuz, halbuki siz Yecüc-Mecüc çıkıncaya kadar savaşacaksınız, onların yüzleri geniştir, gözleri küçücüktür, saçları sarımtıraktır, her tepeden, dereden akıp gelirler, sanki onların yüzleri deri üzerine deri kaplanarak dövülen ve kılıçlara karşı kullanılan kalkanlar gibidir,